Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! Siz hiç merak etmeyiniz. Bu yirmi sene yüzer tecrübeyle, inayet ilahiye bizi himaye ettiği ve dehşetli zulümlerden kurtardığı gibi, bu yeni, manasız ve bütün bütün kanunsuz, dehşetli, gaddarane zulümden bizi kurtaracağına kat'î kanaat etmeliyiz. Şayet bir parça sıkıntı, zahmet, zarar da görsek, binler derece o zahmetten ziyade ve ihsan-ı ilahiyeye ve sevaba mazhar olmakla beraber pek çok biçare ehli imanın imanlarına başka bir tarzda bir kutsi hizmet hükmüne geçtiğini rahmeti ilahiyeden pek kuvvetli ümit ediyoruz. Bu hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi üç mahkeme ve üç ehli vukufun ve Ankara'nın yedi makamatının ve adliyelerin elinde iki sene Risale-i Nur tetkikle nazardan geçtiği halde ittifakla hiçbir muhalif kalmadan hem umum risalelerin beratına hem Sayitle beraber 75 arkadaşıyla birlikte beraat edildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden evrak muzırra gibi onlara el uzatmak ne derece kanunsuzdur zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi dersiniz ki. Berat'tan sonra üç buçuk sene Emirdağ'da münzevi, garip, kapısını hem dışarıdan kilit hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adamı zaruri bir iş olmazsa yanına kabul etmeyen ve yirmi seneden beri devam eden telifini de bırakıp daha telif etmeyen bir adama, dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak yanına gelip, Arabi evradından ve başındaki bir iki levhayı imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadıkları halde, bu eziyetin ne derece hilafı kanun olduğunu zerre kadar aklı bulunan anlar. Üçüncüsü, mahkemece yetmiş şahidin tasdikiyle yedi sene ikinci harbi i umumiyi bilmeyen ve merak edip sormayan, ki şimdi on senedir aynı o halde bulunan ve yirmi beş seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri, Eûzü billâhi mineşşeytânirracîy sesedip siyase siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve 22 sene işkenceli sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahatı için hükümete müracaat etmeyen bir adama dehşetli bir siyasi gibi siyasi entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagâhını basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı ruhuna vermek Hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hale acıyacak. Dördüncüsü, Eskişehir mahkemesinde altı ay tetkikten sonra ve sebebi de cemiyetçilik ve tarikatçılık olduğu evham ve bahanesiyle büyük bir reisin ona şahsi garaz ile onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde cemiyetçilik, tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraet ettirip Yalnız Risale-i Nur'un bir küçücük parçası olan tesettür Risalesini bahane ederek, kanunla değil de yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 120 şakirt içinde 5-10 şakirde 6 ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar 4 ay mevkuf, bir buçuk ayda hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi yine dokuz ay, cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahane ile bütün yirmi senelik mektubat ve tehlifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber, Ankara'nın ağır ceza mahkemesine beş sandık kitapları gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar Ankara ve Denizli Mahkemesi'ndeki nazar tetkikte kaldıkları halde, o mahkemeler ittifakla, cemiyetçilik ve tarikatçılık vesaire bahaneleri cihetinde beraat kararı verip, o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said'i arkadaşları ile beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasi cemiyet nazarıyla ve entrikacı bir siyasi adam tarzında onu itham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik noktasında sevk etmek, ne kadar kanunsuz olduğunu insaniyeti sukut etmeyen bilir. Beşincisi, bir adam ki hakiki meslek ve meşreb ittiaz ettiği 20-30 senelik hayatında düstur kabul ettiği bir halin zıddı ile onu itham etmek nev'inden kanunsuz ve keyfi bu taarruz hadisesinin mahiyeti şudur ki ben Risale-i Nur mesleğinin esası olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek hatta beddua da edemiyorum. Hatta en şiddetli ve garazla bana zulmeden bazı fasık Belki dinsiz zalimlere hitap ettiğim halde değil maddi belki beddua dua ile de mukabele eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim katların ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için o dört 5 masumun hatırına binaen o zalim katlara ilişmiyorum. Bazen de helal ediyorum. İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki idare ve asayişe katiyen ilişmediğim gibi bütün arkadaşlarıma da o derece tavsiye etmişim ki, üç vilayettin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki, bu nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikata binler şahit ve 20 sene hayatıyla tasdik ve binler şakirtlerinde zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesiyle tasdik ve teyit ettikleri halde, o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak, ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulunmamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi, hatta Kur'an'ı ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun müsaade eder? Altıncısı, bundan otuz sene evvel, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat şanı şerefinin, ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhret şöhretperestliğin ne kadar zararlı ve ne kadar faydesiz ve manasız olduğunu hatsiz şükrolsun ki, Kur'an'ın feriziyle anlamış bir adam, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle mücadele edip, mahviyetle benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri ve şehadet ettikleri halde, ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnüzan ve teveccühnas ve şahsını medih ve senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçması ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnüzanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların onun hakkında medihlerini ve ziyade hüsnü zanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur Şâkirtlerinin şahs-ı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi kat'i ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip met ederek bir makam vermesi ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle, acaba hangi kanunla medarı mesuliyet olur ki, o biçare ve hasta ve çok ihtiyar ve garip ve münzevinin odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharrü memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bir bahane de bulmamak, acaba dünyada hiçbir kanun ve hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi? Yedincisi, bu sırada dahilde o kadar dahili ve harici heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel binler diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlasa zarar vermemek ve hükümetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgulü olmamak için, arkadaşlarına yazıp, sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz. Asayişe dokunmayınız dediği ve iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evhamından yenisi de bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdikleri halde ve ehli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretiyle meşgul olan bir bîçarenin ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmeye hangi kanun müsaade ediyor? Ve vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatlarına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde üç mahkeme medar mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayatı istimayesini ve ahlakını ve asayişini temine yirmi seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki noktayı istinadı olan alem İslam'ın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve Diyanet riyasetinin uleması, tenkit niyetiyle, dâhiliye vekilinin emriyle üç ay tetkikten sonra, tenkit etmeyerek, tam kıymetini takdir edip, kıymettar eser diye, Diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve asay Musa gibi nur eczalarını, evrak-ı muzırra gibi toplayıp, mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf müsaade eder mi? 8. Yirmi sene sıkıntılı ve sebepsiz bir nefiden sonra, Serbestiyet verildiği vakit, binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti, kimsesizliği tercih edip, ta ki dünya ve hayatı içtimaiyeye ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekinmek gibi bir haleti ruhiyeyi taşıyan ve 20 sene hayatının şehadetiyle, ve yüzbinler kıymetli Türk zatların tasdikiyle, bir dindar müttaki Türk'ü lakayt çok Kürtlere tercih eden, hatta mahkemede, Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan Türk kardeşlerini, yüz Kürt'e değiştirmediğini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve camiye gitmeyen ve kırk seneden beri bütün kuvvetiyle ve İslamiyetin uhuvyetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve şiddet düşmanına karşı menfi hareket etmeyen ve hatta onunla meşgul olmayarak bedduayı dahi etmeyen bir adam hakkında resmi lisanla ihanet için bir propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için o Kürt'tür, siz Türk'sünüz, o Şafii'dir, siz Hanefi'siniz deyip halkları ürkütüp ondan çekindirmeye hangi maslahat Hangi kanun müsaade eder? Dokuzuncusu, çok mühimdir, kuvvetlidir fakat siyasete teması için sükût ediyorum. Onuncusu, bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı halde sırf manasız evhamdan ve bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Buna da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükût ederek Böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karşı yalnız Hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Sait Nursi. Bismihi sübhâne. Aziz sıdık kardeşlerim. Evvela Nur'un Ehemmiyetli Mecmua'larını Mekke-i Mükerreme'ye götürüp gayet büyük bir Hintli alim Ahmet Ali Şimşirî'ye teslim edip hem Hintçe'ye tercüme etmeye ve hem de Hind'e göndermeye teminat alan Nur'un Ehemmiyetli kahramanlarından Kardeşimiz hafız Mustafaya binler Baek ve maşallah ve Esaddaki Allah deriz. Medresetü Zehra Mekke mükerremedeki o büyük zatla muhabere etsin. Saniyen, bu defaki hadise de bir habbeyi evham yüzünden çok kubbeler yaptıklarını öğrendik. Bir emaresi de şudur. Dahiliye vekilinin emriyle gece içinde Afyon Valisi, Emniyet müdürüyle buraya gelip gecede menzilimi basmak istemişler müdde umumi muvaffakat etmediğinden, sabaha kadar bekleyip, en ziyade aleyhimizde bulunan iki adamı tayin edip, kilidimi kırıp, füc eten, baskın vermeleri, hem aynı gün, faytonla çıktığım vakit, Haşiye, Evet, buradaki nur şakirtleri namına tasdik ediyoruz. Hadise, aynen vuku buldu. Evet, Terzi Mustafa, Evet, İsmail, Evet, Mustafa, Evet, hizmetkarı Nuri, Evet Hayri, evet Halil. Burada emsali vuku bulmayan bir şekilde beş tayyare pek aşağıda uçup benim Faytonumu bildikleri için etrafında iki üç defa dönmeleri, ikinci gün başka bir tarafa çok görünmeyen gizli bir dere tarafına Faytonla giderken aşağıda uçan beş tayyarenin bir şey arıyor gibi döndüklerini gördük, anladık ki bizi arıyorlar. Yine aynen evvelki gün gibi o beş tayyâre etrafımızda kasaba üstünde gezip, odamıza girdiğimiz zaman onların da gitmeleri, kuvvetli bir emaredir ki, bir habbe yüz kubbe yapılmış. Burada böyle manasız evham yüzünden bana eziyet verilmesi ve medreset Zehra'nın kahramanlarına, buraya nispeten, bu üç senede on dereceden yalnız bir derece eziyet verilmek cihetiyle, Isparta hükümetine ve adliyesine teşekkürümü ve minnettarlığımı, ve onların verdiği eziyetleri de helal ettiğimi bildirirsiniz. Sait Nursi Heyeti vekileye ve milletvekilleri riyasetine cüz'i fakat ehemmiyetli bir maruzatımdır. 30 seneden beri hayat-ı siyasiyeden çekildiğim halde, bu sırada bir defaya mahsus olarak, vatanî ve milli ve asayişî bir meseleyi beyan ediyorum. Şöyle ki, Çok emarelerle kat'î kanaatımız geldi ki, Anarşilik hesabına bana ve bu Emirdağ kasabasına ve dolayısıyla bu vatana bir suikast var ki bir habbeyi kubbeler ve bir sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir hadiseyi dağ gibi gösterip sükunete muhtaç olan bu vatanda beni bahane edip anarşilik hesabına ve bir ecnebi planı ile bize yani biçare vatandaşlarımızı idam-ı ve şübehat-ı uhreviyeden kurtarmaya çalışan nur şakirtlerine bütün bütün kanunsuz ve keyfi hücum edildi. Pek zahir bir garaz ile evham yüzünden baruta ateş atmak gibi bu vatana ve asayişe beni bahane edip suikast edildi. Şöyle ki üç mahkeme 20 senelik mektuplarımı ve kitaplarımı ve hallerimi inceden inceye tetkikten sonra bize ve kitaplarıma beraat verdiği halde ve üç seneden beri telifatı terk ettiğim ve haftada ancak bir mektup yazabildiğim ve mecbur olmadan her biri bir gün nöbetle zaruri hizmetimi yapan üç-dört terzi çırağından başka kimseyi kabul etmediğim halde, ve serbestiyet verildiği ve memleketime gitmediğim halde, hiç ömrümde görmediğim bir tarzda ve resmi bir surette beni hiddete getirip bir hadise çıkarmak için, tahkir ve ihanet kastıyla, kanunsuz ve garazla, beni taharriyle kapımın kilidini kırıp, Kur'an'ımı ve Arabî levhalarımı evrak-ı muzırra gibi alıp götürmekle beraber, Adliyenin mühim bir memuru resmen buradaki memurlara amirane demiş ki, saydı iki jandarma ile teşhir suretinde çıkarıp zorla başına şapka giydirip öylece ifadeye getirmeliydiniz. Hem ona yanaşanları tutunuz diye ehemmiyetli bir mecliste ve aynı hakikat olan ifademi okudukları vakit söylemiş. Bunda şek ve şüphe kalmadı ki beni tahkir ve ihanet edip hiddete getirip asayişi bozmak garazı takip ediliyor. Cenab-ı Hakk'a hatsiz şükür olsun ki, binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki biçarelerin istirahatına ve onlardan belaların define feda etmek için bana bir halet-i ruhiyeyi ihsan eylemiş ki, ben de onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin asayişine, hususan masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevi istirahatlarına ve uhrevi saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. İşte sinek kanadını dağ gibi yaptıklarının bir emaresi şu ki benim gibi gurbette hasta, ihtiyar, zayıf, tek başına bulunan bir adam için on gün zarfında beş defa Afyon valisi ve emniyet müdürü ve iki defa afyon müdde umumisi benim için buraya gelmesi ve iki günde, her bir günde beş tayyare benim gezdiğim yerlerde beni nezaret altına alması ve beş polis hafiyesinin burada bana tarassut edenlere ilave edilip, ahvalimi tecessüs etmek için gönderilmesi ve postahanelere, bana ait mektupların müsaaderesi için resmen emir verilmesi gösteriyor ki, Şeyh Said ve Menemen hadisesinin on misli bir hadiseyi evhamla düşünmüşler. Habbeyi Kubbe söylemişler ki, böyle bir vaziyet alıyorlar. Benim eski hayatımı zannedip, ihanetle hiddete gelecek tahmin etmişler. Bilakis aldandılar, biz, bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir sedd-i zülkarneyn gibi bir sedd-i tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler, anarşilik ve belki komünistliğe zemin ihzar ediyorlar. Evet, eğer eski hayatım gibi izzeti ilmiyeyi muhafaza etmek için hiçbir hakareti kabul etmemek olsaydı ve vazifeyi hakikiyesi sırf ahiret ve ölümün idamı ebedisinden Müslümanları kurtarmak vazifesi olmasaydı ve bana ilişenler gibi sırf dünyaya ve menfi siyasete çalışmak olsaydı, on menemen, on şeyh Said hadisesi gibi bir hadiseye o anarşilik hesabına çalışanlar sebebiyet vereceklerdi. Hem üç mahkeme ve yirmi senede kaç vilayetin zabıtları, kıyafetime kanunca ilişmedikleri ve mazuriyetim ve inzivama binaen tebdili kıyafetime hiçbir ihtar olmadığı halde böyle keyfi kanunsuz cebren ahali içinde başıma şapkayı giydirmeye çalışmak, kırk seneden beri bu vatan'da, hususan imanı tahkiki dersinde kardeşane alakadar olan yüz binler adam pek büyük bir heyecan içinde zemini hiddete getirip, emsalsiz ağlama vesile olacaktı. Zaten ecnebi parmağı ile güya hakkımda teveccü amme'yi kırmak fikriyle damarlarıma dokunacak kanunsuz muamelelerin mezkür maksat için yapıldığına çok emarelerle kat'i kanaatımız geldi. Fakat Cenabı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki benim gibi kabir kapısında alakasız, dünyadan usanmış, hürmetten, teveccüh-ü kaçmış ve şan şeref ve hotfuruşluk gibi riyakarlıklara hiçbir meyli kalmamış bir vaziyetteyken, bunların bana karşı kanunsuz ihanetlerinin hiçbir emniyeti kalmadı. Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum. Bana lüzumsuz evham yüzünden eziyet edenlerin, yakında ölümle idam-ı ebediyeye giriftar olacaklarını düşünüp, hakikaten acıyorum. Ya Rabbi, Onların imanını Risale-i Nur'la kurtar, idamı ebedîden sırrı Kur'an'la terhis tezkeresine çevir. Ben de onlara hakkımı helal ediyorum. Said Nursi